Mimar, bazı sosyal ürüncüler. Benim de daha önce mimari ve özellikle Osmanlı önünde mimari ve felsefe ile arasındaki ilişkiye ait makarından dolayı yeniden davet ettiler. Ve burada İslam mimarisi daha bir çerçevede ayrıntılı şekilde konuşuldu, övüldü. Ne kadar yüce, büyük, ahlaki değerlerineşemeli işte, dikkat edilen bir mimari oldu. Sonra fakat birinci olan bu toplantıya bir katılan binanın pek çoğu dışarıda, hepimizin şikayet ettiği binalara da binanın. Özellikle işlerinden tanıdığım bir tanesi, hepimizin e, şikayet ettiği, şemsiye uysuz, geri mi gidiş, hemen bina eseri üreticisi. Topladı da sonra kendisine şunu soruyor: Bu söyledikleriniz, yaptıklarınız arasındaki ilişkiyi nasıl biliyorsunuz? Cevabım son derece açık ve bence düzce, o başka başka insan. Bu olaydan sonra şunu merak ettiğim bir felsefecil olarak: Niçin Türkiye içinde insanlar? Bir dünyaya mensubiyet duyuyorlar ama başka bir dünyayı yaşıyorlar. Hiçbir şey konuşuyorlar ama başka bir şey yapıyorlar. Bir felsefeci olarak bu benim kendi bir şekilde dikkatimi çekti. Biraz önce Alparslan Bey ifade etti. 14. yüzyılda yaşamış bir kutleye açıkça şunu söylüyor: Bizim anlayışımızda. İlim ile amel ilişkisi karşılaştır. Biri olmadan diğeri var olmaz. Yani aslında ilim ve amel diye iki ayrı kelime yoktur. Bunlar birbirine bağlıdır. Yani. Dolayısıyla apaçık hemen bunu kullanırsak insanlar bugün başka şeylere inanıyor ama başka bir şeye göre fık ediyorlar. Başka bir şeye göre fık fık fık başka, başkanı, inanç sistemine başkanı. Dolayısıyla benim bu Bilgilerim, sunum. Öncelikle bunun nedeni nedir? Yani mensubiyet ne, duyduğumuz, sık sık üzerine konuştuğumuz sözcüklerin, kelimelerin lafız anlamları ile onların geralet ettikleri kavramların, pinofurların arasındaki ayırtını niye anlayan üzerinden, niye bunları Düşünce faaliyetlerimizle, meyvelerimizle, özelliğine kontrol ediyoruz. bunu Daha sonra bu en büyük teletiksel hareketleri bir anket çalışması, paylaşacağım. Akademide bu ankette ulaştığımız nitelikleri, neticesini, nedenlerini aramız edeceğim. Son olarak da bir teklifte bulunacağım. Bildiğimiz gibi İnsan zihni bilgi verirken herhangi bir şey hakkında, o şeyin öncelikle zihninde bir suretine elde Biz bu surete tasavvur diyoruz. Tasavvurumuz neticesinde asıl olan yapı da suret diyoruz. Eğer biz bu suretin herhangi bir dille, bir sözcükle, bir kelimeyle ilişkili olarak düştürsek, o anlam duyuruz, eğer dili, dilsin ifadeyi dikkate almadan doğrudan o suretin kendisine görülsek, oradan mefhum kavram adını veriyoruz. Bir suretin anlamını iyi tayin etmek için, o suretin ifade edildiği dile geliriz. Sözlükler yaparız, onun parsel kullanımlarını inceleriz sözcüğün anlamını kesinlikle edebiliriz. Medeniyet i̇şte şuradan yedir, yedir Şöyle kullanmıştır. Bu şekilde yazılmıştır <gülüyor> Ancak medeniyet kavramının nefuhunu kavramını, kavramını anlayabiliyoruz için o nefuhunu o kavramın nesnesine belirtmemiz lazım. Yani medeniyet kavramını kullandığımıza, sözlüğü kullandığımıza ne tür bir nesneye refer biz buna istak felsef felsefe bilgimizden, model felsefe bilgimizden referans alımı veriyoruz. Ötel anda her türlü konuşmamız, her türlü yüklemelerimiz yüklenilecek bir nesneye zorunludur. Aksi taktirde bütün konuşmalarımız varsayımsal ve frazidir. Model bilim felsefisi açısından her türlü prolifacial yükleminin bir doğrulayıcısı ve konusu onu doğru kılan, onun üzerine oturduğu, hakkında olduğu bir nesnesi vardır. Aksi takdirde, biraz önce söylediğim şey gibi, bir, tüm yüklemelerimiz ve tüm konuşmalarımız varsayısal, insan, masalımızı, şiirimiz olarak Öyleyse, bu pisar teorik açıklama eşliğinde, medeniyet kelimesinin Şu soruyu suralım. Acaba bugün Türk insanının zihnindeki medeniyet kavramının mefruhu nedir? Ne tür bir nesneye karşılık gelir? Medeniyet kavramını kullandığında ne tür bir maide, ne tür bir özel, ne tür bir konuya, ne tür bir nesneye atıf yapıyor? Ki bunu belirlersek biraz önce sorunu da kesinlik edebiliriz diye düşünüyorum. Bunun için bir vakat çalışması gerçekleştirdi. Bunu yönlendirilmiş anket dediğim yöntemle yapmadım. Yani önce soruları sorup, anket olduğunu karşısındakine ihsas ettirip onun pozisyon almasına ya da ideolojik konuşulamasına fırsat vermek doğal ortamlarda ve sohbet yöntemleriyle yürüttüm ki kendi öznel düşüncesini ortaya koyuyoruz. Anketçi şeyini de yaptık. Aslında ben evet, toplu bir ama bir gazay aslında. İstanbul, Ankara, Kocaeli şu Bosna, derim ev ya. Anketin yapıldığı kişi sayısı 323. Bundan 270 öğrenci, 185 lisans, 63 yüksek lisans, 22 doktora. 53 öğretim üyesi. Ya ruh hocam Hocam Profesör Hocam. Ankit'i yapıldığı içsel alanların %75 sosyal, şey, %75 sosyal, 86 80 44 ilahiyat 16 16 sanat. %75 sanat hat takdirimdir. Ankit'i yapıldığı içleri dünya görüşleri vazıken net çıkmediler. Dolayısıyla İslam düşüncesi. Burada yerleşiyor. İki soru. Soru Medeniyetler ne anlıyorsunuz? İki İslam medeniyetinden ne anlıyorsunuz? Buna dikkat ederseniz, Medeniyet nedir diye bir soru soramadım. çünkü medeniyet diye sorular tarım seviyesi için kişi hemen kendi daha önceki birikimine nöarca eder ve kitabî konuşmaya başlar. Tabii ki ben o değil, kişi öznel görüşlerini, çağrışım yoluyla düşündüklerini ve kendi karakterini söyleye teşvik ettik. Verilen cevabını biraz sonra tekrar inceleyeceğim. ama Hemen şunu söyleyeyim ki biraz önce girişte söylediğim gibi bedeniyet sözcüğü kullanıldığı an e, Türk insanının zihninde canlanan tasavur, mefhul ve meslek adı o buçuk ilginç sonuçlar ortaya okuyor. Gördüğünüz gibi sonuç en büyük ölçülebilir bir Sonunda teorik bir daha sonra ünlünüze getireceğim. ne anlıyorsunuz sorusuna verilen cevap da ve yani deneklerin de, istisnasız tümü Çağdaş-Batı medeniyetliği esas olarak sorulacak. İkinci olarak, %90'lık bir kesim medeniyet sözcüğü hakkında açık bir tasavvura sahip olmadan ...kavramı düzenleyici, regülatif ve işlemci, badalatif bir usul olarak kullandılar cevaplarından. Yüzde onluk tepkisi maddi niteliklerin, politik, ekonomik ve tehlike değerleri... ...tanıklarının ya da söylemlerinin cevaplarının içerisinde gelmiştir. Denetlerin yüzde bir kısmı insanlık tarihini... Zorunlu olarak çağdaş Batı medeniyetini verecek şekilde yani bir bir izin yaparak zorunlu olurlar. Yani bir izin şöyle verildi üniversitesinden geçmişini bugün verecek şekilde organize. Yani Sümerler <gülüyor> aslında on yıl on sevgimizde Batı'da bir ayrılıkla çağ alacak. Şimdi biz az soru yapalım, fizik yapalım diye başladılar çalışmaya şeklinde bir tarih yazıyor ya da Osmanlı tarihine zaten bunu biz şöyle yazarız ve nasılsa çöktü çökecek. Yani Fatiha'yı dönemini anlatırken bile Osmanlı çökeceğini varsayarak yazıcılık yapalım ama Wiesel denir. Anokarizmden farklı. %13'ü kesim ise muhtelik tarihi şartlarında öyle de çağrınlanmıştır. Denekleri verdikten yanıtlarda medeniyet kelimesi hem kendinden emrendiği geçmiş idraki hem de ...kanaşılması gereken bir gereği var, olarak tasavvurulmuştur. En ilginç durum ise sosyal bilimlerde yaygın kabul görmektir dedikten... ...deneklerin %93'lük bir kesimin medeniyet tek anlamlı... ...medeniyet olarak kullanmış, çok anlamlı medeniyet kavramının yani medeniyetler... ...olabileceği işaret dahi etmemiştir. Yani tek bir medeniyet olduğu, medeniyetlerin olabileceği fikrini üneme getirilmiştir. Yüzde yedilik bir kesim ise medeniyetler kavramını bilinç kurumunu tespit edemesen dahi kullanmıştır. Yani bu bir bilinçli durumu da bilinçtirme, medeniyetlerlerden yani zihninde tasavrumda ne tür nedeniyetlerden çok tespit edilir. <gülüyor> Mümkün değil o zaman ama e, sonuç olmak içeridir. Söz konusuyla hatta bir bütün olarak düşünüldüğünde tasavrumlarda bilinçlik uyumlu olduğunu görülür. Örnek olarak medeniyeti tek anlamını düşünmek ile medeniyeti Çağdaş-Batı Medeniyetinin tekstil etkili söylenen uyumudur. Çünkü tek anlamlıysa bu ülkü medeniyet Çağdaş-Batı Medeniyeti. Dikkatli bir tahliye değerli yaratılar arasında benzer bir uyumun olduğu gösteriyor. İkinci soruya gelince, İslam Medeniyetinin ne anlıyorsunuz şeklindeki ikinci soruya gelince, buradaki cevap üçüncü şeklinde özetlemek Her şeyden önce, tüm medeniyetler istihdatsız İslam medeniyetine tarihsel Geçmişte kalmış bir yata olarak görmeklerimi ifade edilmiş. Ya da su, cevaplarında bunu çıkartabilirsiniz. Bakın burada, bugün soruların tepkiler İslam medya yine, yalnızca, tabi hocalarımız sorulmayacağını böyle anlamıyorum. Ama bu acara incelemek daha e, işimize ilgili, da daha kolay bir şekilde denememiz Yanıtlarda İslam medeniyeti vardır. Önemlisi o buç açık. Yani her medenet İslam medeniyetisi medeniyeti vardır bir zamanlar. Bu meselenin herhangi bir şüphe, müjde Fakat İslam medeniyeti vardır. Şu anda hiç dikkate alınmamıştır. Bazı medeneklerin ifadelerinde İslam kültürü vardır. Cevaba İslam olarak mevcut. Yani İslam medeniyeti vardır. Diyoruz. Evet, bu İslam bir kültürü var galiba şeklidir. Ee, sorun çı çıkarıyoruz. Neden genç yanıt ise İslam medeniyeti var olacaktır. Öğrenmesine bir önemli kavur da çıkar. Genç denekler bu konuda hamasi ve duygusal yaşlı, olgun denekler renkler gerçekçi ve kesilme içindir. Başka bir ifadeyle genç denekler en azından temenni düzleminde böyle bir şeyi isterken, bu benim görümün tabi ki biraz ediliyor ama yaşlı deneklerin doğalarında böyle bir tasarımların olmadığı görülmektedir. Kısaca özetlerse, yanıtlarda nası olan soru çekilen, sıfatı İslam olan bedeniye sözcüğünün misakı, ölüm ya da mülendir. İnsanların, e, i̇nsanların, yani deneklerin daha doğrusu. İslam'ın, insanların gelecek tasarrunda kültülen bir usul olma dışında havası söylemelerini bırakırsak, hakiki bir iddia olarak gözükmektedir. Hem bu teslim, yani biraz önce söylediğim gibi, hem de yukarıda işaret eden tek anlamı medeniyet kavramı ile medeniyet kavramından çağdaş bakı medeniyetin anlaşıldığı tespitiyle uyumlu ikinci meganın, deneklerin bugünkü Çağdaş Batı medeniyetinin kurucu tarihi unsurlarından biri olarak İslam medeniyetini görmeleridir. Başka bir neviçti, İslam medeniyeti, Çağdaş Batı medeniyetinin geçmişte kalmış ama önemli kurucu yurusundur. Bu yaklaşım, Çağdaş Batı medeniyetinin biraz da bizim medeniyetimiz olduğu anlamını zırnları çekiyor. Bu önemlidir çünkü bu durum, Çağdaş Batı medeniyetinin değerlediği kısmı olsa da benimsindeki kolaylaştırır birçok adam denetledi yüzde bir kısmın en çok şikayet ettiği nokta modern ve batı medeniyet tarihi yazıcılığında İslam medeniyetinin kurucu tarihi bir unsu onun önüne layık edilip dikkat edilmemesi gerektiği kadar atif yapılmaması gerekmememesi bunlar bir şeyler yani batı tıbbının batı astronomisinin batı matematikinin felsefesinin oluşumu İslam medeniyetinin şu isimlerin şu eserlerin vardır gibi e, vurguladı e, bildiler. <gülüyor> Dari yazıcılığında, akademik e, saha araştırmaları dışında, yani güçlük uzmanlığı ortalığında listelerin eserleri dışında, ders tutaklarında ve e, genel kültür tutaklarında e, gelin ortak bir şikayet konusu. Bu şikayet zimni olarak, Medeniyet Kovalama İliştiği tasavvurunun mükemmeliyetiyle, belirsizliğinden karar verildi. Çünkü kanaatine göre deneyken, İslam medeniyetini, batı medeniyetini etkisine bütüncül görmek istedikler, seçici olduğunu dikkat etmemek istediklerdir. İslam medeniyetini batıya etki etmiştir, ona katil kavuştur. Ama deneklerin cevaplarında sanki batı medeniyeti, çünkü İslam medeniyetinin batı medeniyetini katilmiş olduğu için erimiş bir <gülüyor> şekilde görülmektedir. Bu tek anlamlı medeniyet kavramı, cevabı, anlayışı sonraki bölümdür. Deneklerin İslam medeniyetini kavraman ilişkin, zikrettiğim olduğunun orkada eleştirici nitelikler yine %95'li %95 bir oranda yukarıda diren yetirilen birinci sorudaki medeniyet tasarımında zikredilen maddi nitelikler politik, ekonomik ve teknik değerlendiriyor. Bu konuda sosyal bilimciler böyle bir şekilde politik değerlerine vurgu yaparken hem bilimciler teknik değerlerine çıkartmaktır. Yani İstanbul'da konularken kılınlarken ve İstanbul'un gerilediğini dolduğunu durakladığını anlatırken sosyal mütevniyet yani ve politik organizasyona ve iyi yönetime devlet anlayışları atıf yaparken fen bilimci olan matematikçi, fizikçi gibi e, uçak mühendisi gibi arkadaşları, ise daha çok teknik açıdan İslam medeniyetinin geride e, kaldığını ya da gerekli performansı göstermediğini söylemekteyiz. Bunu mesleki bir mesuliyetin aslında düşünelim. Yani bir fen bilimci evde evet, bu şekilde düşebiliriz. Ancak ilginç olan ilahiyat ve eşit denekleri de teknik değerlerine denemelidir. Bunu araştırmaya değer bulduğumu söyleyebilirim. Bu yaklaşımın İslam aleminin teknik nedenlere yenildiği kamu dünya bağlantılı olduğu söylenektir. Dilediğiniz bir nokta, manevi değerlerini kurdu yapanların %87'nin kayda eksilendiğinin sanatçı olmasıdır. Yani müzisyen hatta şair gibi denekler genelde manevi değerleri önemli çıkarmaktadır. Kişisel kanaatinin, İslam medeninde tamlaması üzerinde konuşan deneklerin icabında en önemli genel enerji kavramı, güç kavramıdır. Bu da özellikle bu güç kavramı özellikle politik, ekonomik ve teknik güç olarak anlaşılmaktadır. Şimdi bu yaptığımız e, sohbeti süreci yaptığımız yaklaşık dokuz ay süren bir e, vaka çalışmasının değerlendirilmesi. Başka açılardan da değerlendirilir. Şimdi İbn-i kullandığı yani bu kalimede bir ifade vardı. Bir şeyi anlattıktan sonra şey herhangi bir olgulu olayı tasvih eden her sebebi bir fiildadir. Onun sebebine gelince? Yani niçin bu olay böyle tezahür edilir? Şimdi burada bir zihin arkeolojisi yaparsak ortaya nasıl bir manzara çıkardır. Belindiğim üzere kadim dönemden siyasi, isadi, askeri ve kültür alanında düştü olan kültürler, tarihi yine çizgisel olarak inşa edilir. İlk insandan başladığında kendi dönemlerine kadar getirdiler. Kendi dönemlerinde ise diğer kültürleri, minnetleri, toplumları, kendileriyle olan ilişkileri oranında dikkat edilir. Bu yaklaşımda İslam tarih yazıcılığı Osmanlı tarihi yazıcılığından uzak değildir. Örnek olarak İmdilene'nin çok erken bir tarihte kaleme aldığı Elfilis altı eserinde İslam öncesinin kalim İslam sonrası Celik diye atlanır ve tarihinin artık İslam eliyle yürüdüğünü sevinen ihsas edilir. Tüm İslam tarihi boyunca yazılan tarih hitaplarından gördüğümüz bu yaklaşım modern dönemdeki tek anlamlı medeniyet kavramının yerleşmesine bir zemin oluşturuluşu denir. Bu tezgit en üzerinde Ahmet Cevdet Paşa'nın medeniyet tanımındadır. Cevdet Paşa medeniyeti bir geline benzetir. Sırasıyla Hint, Mezopotamya, Eski Mısır, Eski Yunan ve İslam gelinliğini giydiğini belirtilmektedir. Önümüzde bu gelin Avrupa gelinliğini giymektedir. Görüldüğü üzere Cevdet Paşa da medeniyet Yalnızca elbise değiştiren tek bir süreçtir. Dolayısıyla tek alan belirneye kavrulu bir vakadır ve var olmak için bu medeniyetine katılmak zorundur. <gülüyor> bir de ki Zeynepaltı'nın meşhur mottosu Türk ümmetindeniz, Batı medeniyetindeniz ve İslam ümmetindeniz de bu düşünceyi ifade eder medeniyet kavramıyla ile ilerletilen düşünceler Osmanlı Mürenmeli ile modern Türk aydınların neslinde yaygın bir kanaattir. Bu aydınların şu ya da bu ekole görüşe mensup olması pek fark doğurmuyor. Yani Muhammed Akif ile Abdullah Feyyret'in çok farklı kamplarda olmakla birlikte görüşler üç aşağı 5 şukalar edilir. Ayrıca siyasi biolojinin de katıldığı bir görüşler. Nitekim Gazi Mustafa Kement daha 1923'te şu cümleyi rahatlıkla kullanabilmişler. Memleketler muhteliftir, fakat medeniyet birdir ve bir milletin terakkisi için de bu yegane medeniyete hiç terak etmesi lazımdır. Sosyal bilimlerde bilindiği üzere 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başında dile getirilen çok anlamlı medeniyet kavramına karşı Türkiye'deki resmi ideoloji, eğitim anlayışı tek anlamlı medeniyet kavramına dayalı bir yapı kurduğundan dolayı yukarıda denetlerin dindar maziler çok olmalarına rağmen bu giriş altından dolayı, bu afrikar eğitiminden dolayı pekabatının <gülüyor> nedeniyle kasallığına çıkartılır anlaşılabilir. İslam ve denet yapılan tüm konuşmalarında geçmiş ifade eden bir içerikle yapılması ayrı bir deniyorlar Günümüzde mesela bir gazeteyi yansıyan toplumdaki etkisi, işte o, bir karar döndüğünün <gülüyor> şirkinlisi de bence bu günü çaldığınız zaman ifadesidir. Günümüzde de bir, e, pardon, yanlış alınca doğru ne bir Samaheli, ne de bir İslam medeliyeti vardır. <gülüyor> İslam medeliyeti tabirinin ilişkinleri yetinir, <gülüyor> Tane işini bile getiren güç kavramını da altı söylemlerle yine kişiler kara bu toprakların tarihi tecrübesiyle <gülüyor> alakalı. 1774 küçük kaynak açılmasından bu yana kay devlet yani devletin ne kalsın olusu Balkan, Çanakkale istiklal hattı ile pek çok var olan kalisi bu kült, bu toprakların kültürülerini cemesini güç kavramı ve devletlerimiz çalışılar önemli bir faktördür. Bu güç arayışı yenilen gücü taklidine yutulmuştur. Çünkü güç taklidinden bir şey Evet. Bunu kısaca tarihi arka planına nedenlerine nedenle, atıf yaptıktan sonra şimdi <gülüyor> mesele biraz da <daha, gülüyor> kullanılan lafız, sözcük yani medeniyet onun biraz önce özetlediğim o taslamanın aşılması açısından temel bir kavramın teklifine ne amaca geldiğini müsaadenizle az bir dakikada biter o, evet. o, Biraz önce bir konuşmamızda ifade değil mi? genelde bizde şehirleşmesi ile ilişkiler arttı. Nedir? Halbuki dışarıda alaba ya da dik dik oturacak bir insunya bulunduğunda ne Birbirine çelişen iklimler vardır. Biri diktopa meden, biri de yerleşmiş oturur. Şimdi burada arada evet, bir çelişki var. Nasıl oturarak dik tutur? Aslında mesele de temeddüm Karon'un usulü fıkıh, usulü dinde, kenarda hukuklarında tam durumda İbn İbnân'ın bu kelimesini e, inceleyerek görecektir ki. <gülüyor> dik durmak ancak oturarak mümkündür. Niçin? Çünkü Benet suresinde 4. ayette geçen kebet kelimesini tefsir ederken iddianlas, insanın kaderini dik durmak olarak tepsi de, edilir. İmdat asasli peygamberden doğru dağılır. İnsanın kaderi, insanın e, bunalımının, insanın anlamının, insanın e, korkusunun kaybısının önünde dik durmasıdır. Ufka var Ve yani Bu dik durmak, usul-fıkıh ve kelam açısından sürekli Peki oturmak bunun neredesidir. Çünkü ancak şehirde sakin olarak siz sizin dik durmanızı sağlayacak bilgiyi ve bildiriyorsunuz. E mukaddeminin son bölümü bilimler, sanatlar ve fenler kitabıdır. Değil mi hocam? Bütün eee üst ciltlik kitabın anlatılışı şehirdir. Şehirde şehir nasıl kurulur? İnsan şehirde Hangi unsurlar, işler işte nedir, ticaret nedir, su nedir, ama bütün bunlar bir daha bunun eserini organize edicilerle ilgili değil. İnsanı kemale erdiren, yükselten bilgileri bilgileri üretmek için. Şimdi medeniyet kavramı ya da İslam medeniyet kavramasındaki medeniyet kavramı günümüzdeki tüm insanların sinirinde. Eski Yunan, Mesoportal gibi eski Yunan medeniyetleri gibi ölü bir medeniyete işaret etmektedir. Hamasi şeyleri dışarıda bakıyor. <gülüyor> Ve bu medeniyet bir araştırma konusudur ama bir yaşama konusu değildir. Bu önemli şey. Eğer gelecek vizyonu, ufku veririlecekse, öncelikle medeniyet, İslam medeniyetindeki medeniyetten bahsediyor. bir itibaren ki, çevresini kullanmak istemiyorum. Çünkü İstanbul'da bir sıfattır. İslam medeniyet, medeniyetin eğer nefuhunu, ölü, bitmiş bir geçmişe atıf olmaktan kurtarmak istiyorsak bir kere medeniyet kavramıyla uğraşmamız gerekiyor. İkincisi ise medeniyet kavramına yalnızca maddi nitelikler politik, ekonomik ve teknik değerlerle bağlantılıkla anlayışı da aşmamız gerekmektedir. Bu nedenle, İslam medeniyetinin bir ölü medeniyet olduğunu aşmak için temeddül kavramını önermek istiyorum. İkincisi ise, medeniyet kavramının, yani ahlaki, manevi, dini derneyle değişiklik için medeniyet kavramının, insan kavramından e, tekir edebiliriz. Bunun nedenini inşa Medeniyet kelimesi, bir soyutmamadır. Ve araçadaki yt eki yapmamazsa kelimeye eklenir ve Türkçe yıllık eki e e gibi kelimenin mefhumunu doldurur. İnsan, insanlık gibi. Dolayısıyla bu ek, eklendiği sözcüğü sabit bir öz haline getirir. Zamanlar ve mekandan uzaklaştırır. Bu öz elbette düşünce <gülüyor> faaliyeti esnasında tümel ve külli bir karakter kazandığı için bunu bir ideye, bir fikre dönüştürdüğü için işimize gelir. Ancak onun zamanlar ve mekandan koparttığı için de biraz önce bir konuşma cüzdanına işaret ettikler. Ee, Vakayı anlamamızı evlendir. Tenedler ise usulü fıkıhda ve kelamda kullanıldığı şekilde bir eylem halidir. Bir süreci, betireyi, tavırdan tavura girmeyi etva ve halden hale dönüşmeyi içindir. Bu nedenle öyle istisnasız bütün fıkıh kitaplarında, bütün kelam metinlerinde kullanılan kelime temeddüdür. Hiçbir zaman, medeniyet şekli zaten 1831'e kadar metinlerimizde görebilirsiniz. İstisnasız. Bu filozoflar içinde, İslam personajları için de, de geçerli. E, farabi, Bisminah ve Belze'nin <gülüyor> İslam kelimesi kurslar kur, kur, kur, kur, <gülüyor> içinde geçenlerdir. Çünkü tıpkı Kur'an-ı Kerim'in örnek alınırlar burada. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ak kelimesi sıfat olarak geçecek. Fiil halinde geçen taakkul, tevekkül, tefekkür, eylem halinde gelecek. Dolayısıyla e, bizim geleneğimizde de burada hareket ederek temeddüm kelimesi da Muhammed İkbal'e şu bir benzetilmesi var. Muhammed, Muhammed İkbal, Fas, Ruh Kına, düşüncesi ile Yunan düşüncesi, Müdürlüsü Yunan filozoflar bahçe kavramına takılırlar, e, Doğu'lar ise tek tek büyülerin arasına kaybolur. Birinde bir gelen yana soyun diğerinde de tek tek eskiler arasında kaybolma söz konusudur. İslam kültürü, kısak karakterine göre ne doğu ne batıdır. Çünkü İslam kötü Hem bahçe hem de düzen, birbirlerini birlikte var eden bir süreçtir. Sabit özelliğidir. Dolayısıyla Tanrı'nın sünnetine bağlı olarak hem tabiat hem de hayat sürekli akar. Burada çok ilginç bir kavramı İbn Haldun'dan alarak ona bakabiliriz. İbn Haldun doğada sürekli bir tekerrürden bahseder. Doğada sürekli bir oluşum var. Bu sürekli, babette sürekli oluşumu, hayattaki karşılığı temeddüdür. Sürekli, e, sürekli insanın kemale edilmesi, temeddüdür, sürekli insanın kemale edilmesidir. Bu iki kavram, kavram var. Üçüncü kavram ise tedeyyün. Tedeyyün, basit anlamıyla birbirine şiddet, dindanlaşma değildir. Farkas işaret ettiği gibi ahlaki, boran değerleriyle bezlenmek. Ee, anlamına gelir. Çünkü hakikaten dinle ahlak, iç içe uygulamadır. Dolayısıyla temel dinle din hava olarak sürekli olan bir insan kalma, insan olmak cehid <gülüyor> ve gayretidir. Son olarak fazla uzattım, ufaklılayım. Ee, ünlü din bilinci, Feruz Amadi'nin Ölü Tarihi Hicresi 817, El yani Kalmos'un bu din altı eşit ürünlerdi. Sayfanın 1590'ın ifadını söyleyeyim. Birginç bir e, karşılık verir medeni kelimesine. El medeni, 2.5 sistem el insan. Medeni, insan olmak demek. Ama buradaki medeni, sadece, biraz önce şehirli olmak demek değil, onu sürekli kırmak demek demek. Çünkü, usulü fırkan ve kerama göre, insan, beşer olmaktan, insan olmaya, insan olmaktan meleki hasletleri ve ahlaki özellikleri kazanmaya ve en nihayetinde de teellüh etmeye yani tanrı ahlak ve yani göre gören hareketleridir ki bunun adı temeddindir. Dolayısıyla temeddinin yalnızca şehirleşme, maddi, politik, ekonomik ve teknik yapılar üretmek anlamına gelmemektedir bizim e, görüşümüze göre. O açıdan e, bu arka plan kaybolduğu için Bizi çok teori bir, bir, bir yapıya girdiğimden dolayı siz yorulmak istemiyordun ama e, bu Hakka Pilar kaybolduğu için bu gün, e, biraz sonra bizim vaka çalışmasına da verdiği için olan dünya dünyayla yaşanılan dünya, konuşulan dünya ile yapılan arasındaki bütün başka bir ifadeyle ilim ile amel arasındaki hukukun, iman ile fıkır arasındaki boşluk ortaya çıkmaktır. Eğer kişisel kanaatimize yönelik, ben burada sınıfıma katılmıyorum, ben katıldım ona katılmayacağım. İslam bir dünya görüşü değildir, bir hayat görüşü. Çünkü İslam'da sadece bir dünya yoktur, bir görüşü dünyadan vardır. Ayet-i ki, en hayatı, en hayatı, dünya ve dağıtlar. Dikkat alırsam, dünya vahiyat ve sıfat esas olan hayattır. İslam bir hayat görüşü, İslam hayat görüşü ülkelerin hala canlıdır. Mısır-Portlamya, Yunan, Mısır, diğer kütleler gibi bir ölmüş değildir. Dolayısıyla İslam'ın medeniyeti ileriye taşınacaksa bunun İslam temenninine edilmesi e, gerekir diye e, düşünüyorum. Bu açıdan yalnızca aklımızı müslümanlaştırmak etmez elimizi de müslümanlaştırmak zorundayız. Bu İbn-i Abin'in mukadibere e, dile getirdiği bir ifadedir. İnsanlık, insan yapan iki şey vardır, akıl ve el. İkisi paralel ise medeniyetler arasında tereddüt ortaya çıkar. Lindileine nasıl olunursa, akıl başka bir şey, en başka bir şeyin varsa e, ortaya bir çatışma çıkıyor. Son bir olayı anlatıp bitireceğim, sayın başkan müsaadenizle. Şimdi bir toplantıdan bahsettim ve bu toplantıdan arkeologlar yaptıkları araştırmayı size sundum ve bunu yorumu yapmaya çalıştım. Aslında olan şu. Türkiye'de olay şu. Bir maraş'a gitme kaydı da, çok ağır. Azına inanın. anlattığı bir olay. Hepinizin dikkatlerini çekeyim. Oradan konuşuruz. Şöyle İstanbul'da bir çok yol gelecek. Köprü yapımı için bir proje görüşmesi açılır. Ve mühendisler, beraber bir meclis oturuyor değil mi? Meclisler projelerle Katalara 3 proje ilk elini geçen ve son elimeden, e, Atina İran'ı dolduruluğu son elimeden 3 proje incelenir. İlginç bir sonuç ortaya çıkar. Eğitimli Fransa'da alan bir mühendis köklüyü Fransız tarzı, Almanya'da alan mühendis Alman tarzı, İtalya'da eğitim alan, İtalyan tarzı bir köklü yapmıştır. Hiçbir mühendis köklü İstanbul'da yakınlığını düşünmemiştir bile. Yani, Buralar bir kültürü, bir geleneği olduğunu aynı şey devam etmektedir. Muazzakar kesin ise bu köprü sadece sençuki bir renk Osmanlı bir e, taş yıplamaktan öteye gitmemektedir. Mesela şu kişisel karanatı, şu söylemi bitirebiliriz. İstanbul'a nasıl köprü yapılmış sorusunun cevabı medeniyet yetkiliğine dün mü? sorusunun cevabıdır. Teşekkür ederim. <gülüyor>